Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Şimdi arkadaşlar ben daha önce yaklaşık bir, bir buçuk ay önce bir konu anlatmıştım size. Güncel itikadi meseleleri anlatmıştım. E, istidlal delillendirirken nasıl delillendireceğiz diye birçok kimsenin yeni duyduğu bir konuydu bu yeni duyduğu bir konuydu her iki cepheden de yani aşırılar diye bana göre aşırılar veya bana göre sehil olanlar her iki cepheden de bana itiraz gelmişti neydi bizim orada anlatmaya konuş, çalıştığımız konu eğer bir meseleye güncel itikat meselesi diyorsanız bu mesele tevhidin aslı diyorsanız bu meseleyi bir ayetle veya birkaç ayetle böyle değil bu meseleyi Kur'an'ın tamamıyla ispat etmek zorundasınız. Çünkü siz bu meseleye tevhidin aslı dediniz. Bu mesele La İlahe İllallah'ın aslı ise o halde bu meselenin delili La İlahe İllallah kelimesidir. Kur'an ise La İlahe İllallah kelimesini tefsir ettiği için bu meselenin bir değil birden çok delili olmalıdır demiştik. Daha sonra... Burada ne anlatmaya çalıştığımızı işte kimileri itiraz etti dedi ki işte mayda 44 nasıl dedi delil olmaz filan. Yani delilse buyurun getirin yüzlerce kavil geliyor farklı farklı. Ee, kimisi öyle dedi. Kimisi de bak Murat Gezenler de bizim çizgiye gelmeye başladı maşallah yeni şeyleri öğrenmiş filan dediler. Ben daha sonra burada ne anlatmaya çalıştığımı tekrar anlatmaya çalışmıştım. Ne anlatmaya çalıştığımı tekrar anlatmaya çalışmıştım değişik bir cümle. Şimdi o derste söylediklerimizi burada ne yapacağız? Uygulayacağız arkadaşlar. O derste söylediklerimizi burada uygulayacağız. Eğer o dersi dinlemediyseniz biz videonun altına, videonun hemen altına o dersin linkini ekleyelim. Yani teknik ekip onu eklesin. Önce o dersi dinleyin. O derste biz istidlal metodumuz ne olmalıdır? O dersi güzelce dinleyin, öğrenin. Hatta o dersten sonra yapmış olduğumuz açıklamayı da güzelce dinleyin, öğrenin. Şimdi tatbikini yapacağız ve tatbikini tağuta muhakeme olmak meselesinde yapacağız. Yani şunu diyeceğiz. Tağuta muhakeme olmak küfürdür. Bu benim itikadımdır. Bu la ilahe illallah'ın kendisidir. La ilahe illallah'ın. Bu mesele üzerinde iki Müslüman ihtilaf edemez. Eğer birileri tağuta muhakemeye cevaz veriyorsa burada mutlaka ama mutlaka ikrah hali dışında Orada mutlaka ama mutlaka ne farkı vardır? Din farkı vardır. Ancak arkadaşlar dikkat edin. Ben tağuta muhakeme meselesini ispat etmek için bu dersi yapmıyorum. Bununla ilgili kitaplarımız var, makalelerimiz var. Başka başka derslerimizden oraya bakabilirsiniz. Ben bir önceki o söylediğim güncel itikadi meselelerde istidlal metodumuz nasıl olmalıdır? Biz güncel itikadi meseleleri ispat ederken hangi delillerle ispat etmemiz gerekir? O derste yaptığımın bu derste tatbikini yapacağım. Yani tağukta muhakeme olmak küfürdür. Bunu ispat edeceğim ama gayem bunu ispat etmek değil. Gayem burada biz güncel itikadi meselelerde nasıl bir yol takip etmemiz gerekir? Nasıl bir istidlal metodu takip etmemiz gerekir? Özetle bunu izah edeceğim. Şimdi eğer derseniz ki tağukta muhakeme olmak nedir? Küfürdür. Bunun delili nedir? Nisa atmıştır dediğiniz zaman bu şu demek arkadaşlar Nisa 60 ile bu hüküm sabit olmuş ise Nisa 60 gelmeden önce Nisa suresinin 60. ayeti gelmeden önce bu fiil küfür değildi. Bunun delili yani hüküm delille sabit olur. Hüküm neyle sabit olur? Delille sabit olur. Mesela sahabeler içki, iç, içkinin haram olduğuna dair ayet inmeden önce iç, içilen içkilerden dolayı onlar neydi? Ee, yine ayette geçiyor değil mi bu da onlar bundan dolayı mesul değildi. Ne zaman ki içkinin haram olduğuna dair ayet geldi, öncesinde mesul değildiler, artık bundan sonra da mesuller. Size ben sorduğum zaman içki haram mıdır? haramdır. Bunun delili nedir? İşte şu ayettir dediğiniz zaman bu şu demek. İçki bu ayetle haram kılındı bu ayetten önce haram değildi. İçki içmek bu ayetten önce haram değildi. Bundan dolayı insanlar bu ayetten önce inmeden önce insanlar içki içtiklerinden dolayı da kınanmazlar demektir. Şimdi ben size tağuta muhakeme olmak küfür müdür değil midir dediğim zaman siz bana derseniz ki evet küfürdür. Bunun delili nedir dediğim zaman derseniz ki Nisa 60'tır bunun delili Nisa 60'tır derseniz o zaman şöyle bir sonuç çıkacak. Nisa suresinin 60. ayeti inmeden önce bu fiili yapanlar nedir? Bağışlanmıştır. Günahkar değildir. O halde bu mesele bu mesele tevhidin aslına taalluk etmez. Böyle sonuçlar çıkacak arkadaşlar. Ha bundan dolayı biz diyoruz ki tağuta muhakeme olmak la ilahe illallah kendisi ise bunun delili Nisa 60 değildir. Bunun delili La İlahe Lillah'tır. Nisa 60 La İlahe Lillah'ı tefsir eden ayetlerden bir tanesidir. Bakın arkadaşlar bir noktaya dikkat çekeyim. Nisa suresinin 60. ayeti bir olay üzerine iniyor değil mi? Bir münafıkla bir Yahudi ihtilaf ediyor. Ve bu ikisi kabine i Neşref'e gidiyorlar. Ve orada ne yapıyorlar? Ondan hüküm istiyorlar. Bak bunun üzerine ayet bu kişinin fiilini kınıyor. Hani demiştik ya eğer tağuta muhakeme olmak Nisa suresinin 60. ayetiyle küfür olduğu Nisa suresinin 60. ayetiyle sabit ise tağuta muhakeme olmanın küfür oluşu Nisa suresinin 60. ayetiyle subut bulmuşsa bu adam ayet inmeden önce bu fiili yaptığın için kanansın ki değil mi? Niçin? Ha demek ki bununla sabit değil. Bundan önce de bu hüküm vardı. Yani Nisa suresi 60. ayet inmeden önce de tağuta muhakeme olmak küfürdü. Bu adam buna muhalefet etti. Nisa suresi 60. ayet bu muhalefete cevap olarak indi demektir. Anlaşıldı değil mi? Ha. Peki biz tağuta muhakeme konusunu nasıl anlayacağız? Bu konuyla ilgili ayetlere bakacağız arkadaşlar. Mesela Bakara suresinin 256. ayetinde kim Allah'a iman eder ve tağutu vama yekfur bit tağut. Kim tağutu inkar ederse diyor. Şimdi bu ifade kapalı bir ifade. Tağutu inkar etmek nedir? Yani biz tağuttan uzaklaşacağız ama bu uzaklaşmanın, bu inkarın mahiyeti belli değil. Bir başka ayete bakıyoruz. Biraz bir şeyler anlattık ama bir başka ayete bakıyoruz. Ve la ba'atna fi kulli ümmetin rasûle. Biz her ümmete rasul gönderdik. En i'mudullah Allah'a ibadet edin bu tağut tağukta ibadetten ne yapın uzaklaşın şimdi bu ayet okuyunca içtinabut tağut tağuttan içtinab etmek uzaklaşmak cemp kökünden gelir hani cünüp olan kişi bazı ibadetlerden uzak durur ya ondan bu kişiye cünüp denmiştir uzaklaşmak nedir uzaklaşmak bu ifade de aslında biraz kapalı ama Zihnimizde bazı şeyler uyandırıyor. Niçin? Walladat ba'ath nafiqül ümmetin rasule. Biz her ümmete rasul gönderdik. Demek ki Tagut'tan işkinap rasullerin davetiymiş. Başka ayetlere bakarız biz. Rasuller neye davet eder? Ya kavmi Abdullah'a, ey kavmi Allah'a ibadetin, malekum min ilahin gairu ibadet edilecek. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Başka ayetlerde biz rasullerin Kavimlerini sadece Allah'a ibadet edin. Allah'tan hayırsına ibadet etmeyin ilkesini gördüğümüz zaman başka ayetlerde. Ha Burada Nahil suresinin 36. ayeti biraz daha bize açılıyor. Nasıl bir açılma yapıyor? Diyor ki e, biz her kavme Allah'a ibadet edin. Tağut'tan sakının yani Tağut'a ibadetten sakının. Böyle bir mana zihnimize doğuyor. Ancak biraz daha okumaya başladığımız zaman Kur'an-ı Kerim'i bu meseleyi biraz daha açıklamaya başla, anlamaya çalıştığımız zaman şu soruyu sorduğumuz zaman tağutta muhakeme olmak küfürdür. Kur'an-ı Kerim birçok ayetle bunu tek tek tefsir etmesi gerekiyor. Çünkü bu La İlahi Allah'ın kendisidir. O halde ben Kur'an-ı Kerim'e yöneleyip Kur'an-ı Kerim'de bu konuyla ilgili ayetlere bakayım ve bir sonuca gideyim dediğiniz zaman bir başka ayet çıkıyor. Zümer suresi 17. ayet. Tağuttan iştina beden yani en ya'buduha en orada bedeldir. Bedeli ihtimaldir en orada bedeldir. Yani bunun manası vellezine iştene bu ibadete tağut demektir. Kurtubi aynen böyle tefsir ediyor. Başka başka alimler de bu şekilde tefsir ediyor. Yani e, ayetin orijinal ifadesi şöyle arkadaşlar. Vellezine bu buttagut, taguttan tağut, sakınan en yabuduha. Ona ibadetten sakınan, ona ibadet etmekten sakınan demektir bu. Burada vellezine bu buttagut en en bedeldir. Yani manası vellezine ihtenabu ibadete't tagut, taguta ibadetten kaçınan, ha o halde biz sadece üç ayette, sadece üç ayet ele aldığımız zaman ortaya tağut'tan sakınmak, tağut'u inkar etmek, tağut'tan iştinab etmek nedir? Ona ibadet etmemektir, ona ibadet etmemektir. O halde Allah subhane ve teala'nın bize yüklediği mükellefiyet, Tağuta ibadet etmemektir. Biz burayı çıkardık değil mi? Özellikle Zümer suresinin 17. ayeti bu meseleyi çok güzel izah etti. Bu meseleyi çok güzel açıkladı. Orada birebir iki ayette birinci ayet çok kapalıydı. İkinci ayet o kapalılığı biraz daha açtı Ama Zümer suresinin 17. ayeti kapalılığı hiçbir e, şüpheye, hiçbir kapalılığa yer vermeyecek şekilde meseleyi tamamen aydınlattı. Biz tağutu inkar edeceğiz. Tağutu inkar etmek demek ona ibadeti reddetmek demektir. Ona ibadeti reddetmek demektir. Şimdi bu bilgiler ışığında biz Ni'sa suresinin 60. ayetine gelelim. Elem tara amanu bima min Sana indirdiğimiz ve senden önce indirdiğimiz kitaplara iman ettin iman ettiğini iddadan boş boş iddialarda bulunanları görmedin mi? Yuridune eyye tahakamu ile tagut. Onlar tagutun hükmünü istiyorlar. Onlar tagutun hükmünü istiyorlar. Fakat umiru ancak daha önce orada kat geçmiş zaman bilir. Daha önce onlara emredilmişti nek furubi onu inkar etmek tahtu inkar etmek emredilmişti. Yani tavuta ibadet etmemek emredilmişti. İnkar kelimesinin biz ne yaptık inkar kelimesinin tarifini ve tefsirini diğer ayetlerden çıkardık. Onu inkar etmek, yani tağut'a ibadet etmemek onlara emredilmişti. Bakın arkadaşlar, bu ayet tağuttan hüküm istemenin ona ibadet etmek olduğunu birebir ortaya koyan sarih bir ayettir. Bu ayet bu şekilde diğer ayetlerle birlikte incelendiği zaman tağutun inkarı demek, tağutun inkarı demek ona ibadet etmekten yüz çevirmek demektir. Ondan hüküm istemek ise ona ibadet etmek demektir. Ondan hüküm istemek ise ona ibadet etmek demektir. Ayetin lafzını tekrar okuyorum. Yürüyedûne <gülüyor> onlar istiyorlar. En yeteha kemû. Hükmünü istiyorlar. İle <gülüyor> tağut. Tağuta muhakeme olmak istiyorlar. Tağutta muhakeme olmak istiyorlar. böyledir bak. Vakat kat ümirû. Halbuki onlara daha önce emredilmişti. En onu inkar etmeleri emredilmişti. Onu inkarla kastedilen neydi? Biz burayı açıkladık. Bakara 256, Nahil 36 ve nihayetinde Zümer 17 ile biz burayı açıkladık. Onu inkar etmek demek, ona ibadeti inkar etmek, ona ibadet etmemekti. Bakın cümle, onun hükmünü istiyorlar. Onun hükmünü istiyorlar. Halbuki ona ibadet etmemeleri gerekirdi. Allah subhanehu ve teala onun hükmünü istemeyi ona ibadet olarak isimlendirmektedir. Cümleyi tekrar söylüyorum. Diyorlar ki Murat Hocam sen çok tekrar ediyorsun sıkıyorsun anlaşılsın diye. Defalarca Resulullah 3 defa tekrar edermiş anlaşılsın diye şey yapıyorum. Onlar tağutun hükmünü istiyorlar. Tağuta muhakeme istiyorlar. Halbuki ona ibadeti reddetmekle emrolmuşlardı. Tağuta ibadet etmeyi terk etmekle. Tağuta ibadet etmemekle. Muhakeme istemeyi Allah subhanahu burada ona ibadet etmek olarak isimlendirmektedir. O halde arkadaşlar tağuta muhakeme olmak tağuta ibadet etmenin kendisidir. İbadet, ibadet bir varlığa ibadet hangi ortamda yapılırsa yapılsın küfürdür bu bir. O halde burada çıkan işte ee, Darül Harb'de kişi tağuta muhakeme olursa bu caizdir çünkü tercih hakkı yoktur ama Darul İslam'da iki mahkeme varken bir Tağut'un mahkemesi bir de İslam mahkemesi varken İslam mahkemesini terk eder de Tağut'un mahkemesine giderse bu işte küfürdür şeklindeki ayrımın ne kadar batıl bir ayrım olduğu açığa çıkıyor. Niçin? Çünkü Tağut'tan hüküm istemek ona ibadettir. Bu ayetin diğer ayetlerle beraber lafzının ortaya koyduğudur. Tağuta ibadet ise ister Darül Harf'da olsun, ister Darül İslam'da olsun, nerede olursa olsun kulun bir varlığa ibadeti her halükarda küfürdür. Bu bir. İkincisi yine hani şöyle diyor ya yürüyüdüne irade ediyorlar. Buradan da şu çıkıyor. irade ile kasıt ikrah hali olmaksızın demektir. Buradan da ne çıkıyor? İrade ile kasıt. ikrah hali zaten fıkıh kitaplarına der ki, kim bunu iradesiyle yaparsa yani ikrah hali olmaksızın yaparsa yani kişinin Tağuta ibadeti ne zaman küfür olmaz? İradesi olmadığı zaman. İradesi olmaması demek ne demek? İkrah hali olduğu zaman demektir. Anlaşılır değil mi arkadaşlar? Ee, peki hocam siz hüküm istemenin, hükmü ona isnat etmenin ibadet olduğunu söylediniz. Tefsirini yaptınız. Tamam doğru anladık burayı. Buna dair başka deliliniz var mı? Evet başka delilimiz de var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah gece teheccüde kalk kalktığı zaman Allahümme leke eslemtu ve bike ve aleyke tevekkeltu ve ileyke anaptu ve bike hasemtu ve ileyke hakemtu diye dua ediyor. Ben seni hakem tayin ettim ya Rabbiden önce imanı İslam'ı ona yönelmeyi tevekkülü saydıktan sonra onun uğrına düşmanlık göstermeyi saydıktan sonra, yani ibadet farklı farklı ibadet türlerini, ya Rabbi bu ibadet türlerini ben sadece sana taksis ediyorum dedikten sonra, o ileyike hakamtu, ben seni hakem tayin ediyorum, hükmüne boyun eğiyorum diyerek diğer ibadet türleriyle beraber. Diğer ibadet türleriyle beraber hükmü Allah'a vermeyi de bir ibadet tür olarak isimlendirmiştir. O halde arkadaşlar özetleyecek olursak Allah subhanehu ve teala Bakara suresinin 256. ayetinde bize tağutu inkar etmeyi emretmiştir. Tağutu inkar nedir? Nakil 36'ya gidiyoruz ondan iştinab etmektir biraz daha açılıyor. Zümer 17'ye gidiyoruz. Tağut'u inkar etmek, tağut'tan iştinab etmek demek ona ibadet etmemektir. İbadeti reddetmektir. Onun Ona ibadeti reddetmektir. Her türlü ibadeti reddetmek, tağuta yönelik her türlü ibadeti reddetmek nedir? Tağut'u inkar etmektir. Nisa 60'a geldiğimiz zaman ise, Nisa suresinin 60. ayetine geldiğimiz zaman ise, ne eyyete hâkamu ile tağut, onlar tağut'un hükmünü istiyorlar. Halbuki onu inkar etmekle emir olunmuşlardı. Onu inkar etmek neydi? Ona ibadet etmeyi inkar etmekle emir olunmuşlardı. Cümleyi tekrar ediyoruz. Onlar tagutun hükmünü istiyorlar ama ona ibadet etmemeleri gerekiyordu. Demek ki ondan hüküm istemek ona ibadet etmektir. Ona ibadet etmektir. Biz bu sonucu çıkardıktan sonra artık darul harptir. Darul İslam ayrımıdır ya da e, irade ederek veya irade etmeksizin ayrımına hiçbir şekilde girmiyoruz. Allah'tan gayrısına ibadet Gerek Darül İslam'da, gerek Darül Harp'de ya da gerek bir hocamızın dediği gibi Türkiye gibi Darül Acayip'te nedir? Kesinlikle küfürdür diyoruz. Arkadaşlar bu dersimizde başta da söylediğim gibi Tağut'u inkarı anlatmaya çalışmadım. Başta da söylediğim gibi o derste uyguladığımız, o derste koyduğumuz kaideyi uygulamadığına bu dersi yaptım. Tağut'a muhakemenin halleri ve bunun tevili konusu ise inşallah önümüzdeki derste de gelecek. Velhamdülillah Rabbil Alemin.